Daha da büyük düşünüyorsan daha da büyük yolu var onun. Enerji işine giriyorsun. Kömür santrali falan. <gülüyor> Tabii o da mesela. Çünkü hem kömürde para var hem ondan sonra elektrik var. Elektrikte para var onu da satıyorsun. Mesela yüksek fiyattan falan öyle şeyler de oluyor. Ve e, senin için her türlü kolaylıkta da yapılıyor. Nasıl? Mesela şöyle. Anayasa Mahkemesi'nin 2014 yılında iptal ettiği hükümler elektrik piyasası kanununa değişiklik teklifine eklenince. Ki o da torbanın içinden çıkmış. Ben dedim ya siz hani böyle bir torba yasa geçti bak o torbanın içinden neler çıkacak diye. <gülüyor> bak çıktı bir şey. Çevreciler isyan etmişler bu duruma. Teklife göre özelleştirilen bütün termik santraller. Yani çevreye zehir saçan termik santraller var ya. Kurulduğu yerin canını okuyan e, o termik santraller. İşte bunlar 2020 yılına kadar çevre mevzuatından muaf tutulacakmış termik santraller. Enerji yetersizliği durumunda termik santraller de yenilenebilir enerji teşviğinden yararlanacakmış. Şimdi yenilenebilir enerji nedir? Güneş enerjisi mesela değil mi? Mesela rüzgar enerjisi. Şimdi bizim bir kere güneş olarak dünyanın en güneşli ülkelerinden bir tanesiyiz. Güneş verimimiz acayip. Keza rüzgar konusunda da öyle. Biz sadece güneşle ve rüzgarla ülkenin ihtiyacı olan bütün enerjiyi karşılayabiliyoruz. Biliyor musunuz bunu siz? Yani bunu mesela yabancılar da biliyorlar. Muhtemelen bizimkiler de biliyorlardır da... ...işte kömür mümür daha iyi yani öyle... ...ve bu yenilenebilir enerji kaynakları için bir teşvik getiriliyor... ...niye çünkü daha çevreci, çevreyi kirletmiyor mesela... ...düzgün yaparsan eğer... ...çok daha verimli mesela, maliyeti daha düşük mesela... ...bunun için çıkartılan teşviği... ...adamlar kömür santrallerine de bağlamışlar ya... ...gördün mü torbanın içinden çıkanı... Ya Bakın temanın bu termik santrallerle ilgili başlattığı bir e, kampanya var İnsanları bilinçlendirmeye uyandırmaya uğraşıyorlar Yarın sabah e, şimdi vakit kalmadı daha detaylı bahsedeceğim ben bundan da Bunu da unutmayalım bu haberi de unutmayalım bunun yanında yani